tırnağı bir süzüp, verilmesi gereken şeyi verdikten sonra zayıf say olsa bize şunun naklediyorlar. Başından sarığını çözdüm sopasının başına bağladı, atını mahmuzladı Resul-i Ekrem'in yanına sokuldu. Evet ben de ya Resulallah, ben de Medine-i Münevvere'ye sultan hicret buyururken, nasıl bayraktarsız girer oraya, bayraktarın olayım diye ben de. O da cemali tecelliye mazhar olmuş. Aleyhisselatu vesselamın iksir bakışlarıyla, İçindeki küfür ermiş ve iman gelmiş, hakim olmuştum. Hicret buyururken dayı aleyhissalatu vesselam, irşat vazifesini yapıyor, bir an dur olmuyor. Kuba'da oturup halkı etrafına topladığı zaman aleyhissalatu vesselam vazife yapıyor. Medine'ye şeref kudum buyurunca vazife yapıyorum. Başlattığı bu mukaddes cihat, Allah'ın emriyle sürdürdüğü mukaddes cihat, mukaddes mücadelede, Hayatının sonuna vefat edeceği kadar devam ediyor. Bir taraftan da Medine-i Münevvere'de meselenin temelini atıyor. Ta ümmeti vasat teessüs etsin. Muazene unsuru bir millet meydana gelsin. Yeryüzünde işlenecek bütün zulümlere müdahale etsin. Bütün ceberutlara, işgallere müdahale etsin. Bütün cebbarlıkları ve hot vuruşlukları önlesin. İnsanla insanca yaşama imkan zemin ve vasatını hazırlasın. ...ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle de dost ve düşmanın itirafıyla on sene gibi kısa bir zamanda aleyhissalatu vesselam Allah'ın inayetiyle ufka ulaşıverdi. Cenab-ı Hak bu kadar inanmış insana, yeryüzünde bu kadar insana sahip olan bizlere bu lütfunu esirgemez o esirgemesin. Rahmaniyet ve rahimiyetinin muktezatı olarak lütfeylesin. Aziz Müslüman... Bunlara değişik misalleriyle sana intikal ettirmeyem ve senin için en mukaddes vazife olan bu vazifeden dur olmaman için söylenmesi gereken şeylere dikkatini çektim ve mehma imkan arz etmeye çalıştım. Tekrar itirafıma lüzum yoktur, bu işin ehli değilim. Ehli gelinceye kadar benim gibiler, emsalimle beraber bu işi devam ettireceğiz, öyle anlaşılıyor. Ehli gelince onlara terk, silah edecek şu onlara bırakacağız. Ehli değiliz bu işin. Liyakatlıları doğrunun ve gerçeğin hakiki tercümanı olacak ve ölü gönüllerimizi, mürde gönüllerimizi ihya edecekler. Bunu kemal samimiyetle intizar ediyorum, Rabbimden bekliyorum. Ama o güne kadar biz anlatacağız. Öyle milletin kaderi sizin talihsizliğiniz. İrşat ve tebliğ vazifesinde bulunan kimsede bulunması gereken hususlardan bir tanesiyim. Bu mevzuda alabildiğine samimiyet ve kemal-i Allah'a imanda samimi olmasın. Davette samimi olmasın. Resulullah'a bağlılıkta samimi olmasın. Küfürden uzaklaşmada samimi olmasın. Tekrar ona girmeyi kerih görmede samimi olmasın. İnsanları hususiyle müminleri sevmeden, vatandaşlarına karşı saygılı olmadan, küfür ve zulüm adına onların yardımına koşmadan, onları o işten vazgeçirmeden samimi olmalı. Mürşid eğer samimi olamazsam vazife yapamayacaktır. Art fikirleri, siyaseti ve politikası sezildiği hissedildiği zaman, etrafına toplanmış on kişi varsam belki kendisinin de kuvve maneviyesini alarak gidecek ve dağılacaklardır. Samimi olacak. İmanın tadını iliklerine kadar duyacak şekilde samimi olacak. Selâfum men kunne fîh ve cedâ An <Szan> yikun Allah ve Resulü ahlbiyeli min ma siva hma. Ve an yihb al mara la yihbhu illallah. Ve an yikra an yahud fil kufur. Bagdai z an guthu Kama yikra an yahud Üç şey vardır ki insanda bulunursa imanın tadını tadmış. İman da ermiş. İnsanı kamil olmuş. Allahla münasabete girmiş. Marifeti ilahi muhabbeti ilahiye, derken o da zevki ruhaniye inkılap etmiş. Dünyadayken cennet zevklerini, hazlarını yaşıyor hale gelmiştir. Kim? En Allahu ve resûlû ve habbe eylehi min mâsivahumâ. Bu mevzuda samimiyet. Allah ve resûlün her şeyden artık tutmam. Her şeyin üstünde sevmem. Bu samimiyet isar eden insan dünyada cennet zevklerini yaşıyor gibi olur. İnsanları Allah için sevmem. Allah'ın ibadına hakikati anlatmam. Onların cennetten istifade etme yollarını açmam. Onların ıstıraplarını ruhunda yaşamam. Onların zevkleriyle mütelezsiz olmam. Tüten bacaları karşısında bacasını tütüyor gönle. Sönen ocakları karşısında da ocağına sönmüş nazarıyla bakmam. Onların harabe zarları içinde kendi harabe ve hirfaniliğini görmem. Onların mamureleri içinde de kendisini mamura görmem. Bu ruh ve bu anlayışa sahip olan imanın tadını tatmış demektir. Yoksa nasipsiz demektir. Keza ve engekran yauda fil kufr. Ba'da izangadahullah kema yekran yauda fin Allah kendisini küfür vatanaletten kurtardıktan, camiye soksuktan, evini cennet köşesi kıldıktan, oğlunu secde eder hale getirdikten ...kızını mesture yaptıktan ve kalplerini İslam'a heyecanla doldurduktan sonra... ...yeniden küfür ve talalete dönmeyi yılanın çiyanın yuvasına, cehennem ateşine giriyor gibi kabul ediyorsa imanın tadını tadmış demektir. Bu mesele ise bir temkin, bir tedbir alabildiğini hassasiyet isteyen bir husustur. Sen kendi kendine dersin ki ben yuvamın cennet köşesi olmasının bozulmasını asla arzu etmiyorum mütede mütedeyyin olsun, annem mütedeyyin olsun, çocukların musalli ve mütedeyyin olsun, evim huzur içinde bulunsun, dolayısıyla sokağım huzur içinde bulunsun, dolayısıyla benim aile, efradım, ahbadım, milletim için huzursuzluk unsuru olmasın, fitne ve fesade sebebiyet vermesin.'' dersin. Böyle düşünürsün. Ama bunun böyle olması istikametinde bir cehdin, bir gayretin yoksa... Basiret üzere attığın bir adımın yoksam, herhangi bir hazırlığın yoksa, tedbir ve temkinin yoksam, kontrolün yoksam, sen yeniden küfre dönmeye razıdinesin. Allah muhafaza buyursun ve binanın hale tadını tadamamışın demektir. Sana bir baltadırsalar ve tadışını gören kimselerin ona ihtiyacını hissetsen, onların ağzına da birer kaşık çalmayı düşünürsün. Sen kim? balın ballığını unutturacak, ballar balını yunus diliyle sana bulduracak, imanı elde edip taddıktan sonra başkalarının tadmasını düşünmüyorsan, istifadelerini düşünmüyorsan, ya çok hutkam, çok benliğine bağlı hutfuruş bir insansın, sadece kendi istifadeni düşünüyorsun veyahut daha sabır ve taksime gören, sen imanın tadını tadmamışın demektir. Sen, sen derken misal olarak arz ediyorum, eğer bu mevzuda camide birinin misal verilmesi gerekirse, nefsimi misal vermem lazım. Sizi tenzih ederim, kusura bakmayın. Binaenaleyh, mürşit ve mübelli her şeyden evvel Allah'la münasebetinde samimi olmalıdır. İnsanlara karşı alakasında samimi olmalıdır. Ve aynı zamanda imanı tatlı küfrü çirkin görmede de samimi olmalıdır. Bunların hepsi bir kısım emare ister. Şafaklar emarelerle belli olur. Her şey emarelerle bellidir. İmanı tadmanın, imanın zevkini ermenin, neşvesini ermenin emaresi de budur. Sen bunları gösterdiğin zaman bilinecek ve anlaşılacak ki, sen imanın zevki ruhanizine ermişsin. Allah seni ve neslimizi bu zevki ruhaniye erdirsin. Muhtaç olduğu bu ruhla onu doyursun inşallah. Aziz Müslüman bir diğer husus bu samimiyete bağlı olarak. Mevzunun bidayetinde de arz ettiğim gibi, irşad ve tebliğ yapan, hak ve tercüman olan, bunun müessesesini kuran, bu mevzuda sefer meşakkatlerini iktiham eden, masrafına katlanarak arabasıyla belde belde dolaşan kimsem, kendisine ait vazifeyi yaptıktan sonra hidayetin yaratılması hususunda tahta da olmayacak, ilahi sınırları zorlamayacak, Allah'a karşı suyu hedefte bulunmayacak. Kendisini bir vesileden ibaret sayacak. Allah bir yerde Celle Celaluhu وَإِنَّكَ لَتَهْد۪ي إِلٰى صِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Habibi Zişanım, sen sırat-ı müstakime hidayet edersin yani vesile olursun. Halbuki bir yerde diyor ki اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Demek ki aleyhissalatu vesselamın bir hadi yönü vardır, kader bahsinde arz ettim bunu iyi hatırlıyorum. Hadi yönü sadece vesilelik, sadece terşüman olma aklı doyurma, kalbi doyurma, hissi doyurma, bütünle taif insaniye işba etmem. Açık ve gedik bırakmamam. Ne kafadan gelecek bir itiraz, ne kalpten gelecek bir itiraz, işte bunları bırakmamam. Delilleri eline vermem. Bütün şüphelerin ve tereddütlerin başını kırmam. Vesilelikle işte Habibim sen bunu yapacaksın. وَاِنَّكَ لَتَهْد۪ي لَا صُرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ Muhakkak kasem olsun sen, Sırat-ı müstakime böyle âli ve yüce bir vesilesin. Senin zincirinden kopan sırat-ı müstakime vasıl ve nail olamaz. Senin sefinene binme binmeyen sahili selamete çıkamaz. Parola olarak seni ağzında taşımayan Muhammedur Resulullah demeyen şu vahşet sahrasının vahşeti içinde gittiği gezdiği yerde emniyet bulamaz. huzura eremez, hüsnü kabul göremez. Bir yerde de, وَإِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبُ Sen sevdiğine hidayet edemezsin, sen vazifeni yapacaksın. Zira, ve عَلَى الْرَسُولِ اِلَّا الْبَلَغُ Peygamber'e tebliğden başka bir vazife yoktur. Ve bizim için, ve عَلَيْنَ اِلَّا belag Bize tebliğden başka bir vazife terettüp etmemektedir. ve عَلَيْنَ اِلَّا belag Sadece hak ve tercüman olma anlatmam, tekniğine göre anlatmam. Meseleyi müesseseleriyle anlatmam, kameti kıymetine uygun anlatma ve ötesine karışmamam. İşte bu edeptir, Aksine suyu edep denir. Allah'a karşı saygısızlık denir. Neticeyi şeraiti yerine getirmeden bekleme, şeraiti fıtriyedeki, hayatı tek dünyanın esrarını bilememenin ona karşı cahilliğin ifadesidir. Bir bakıma. Değişik bir eda ve hava içinde takdim ettiğim bu şeyler, irşad ve tebliğe dair mevzuları ele aldığımdan bugüne, arz etmeye çalıştığım hususlar üzerine teker teker yeniden basmadan, temas etmeden ve dikkatinizi toplu olarak ona çekmeden ibaret, fihrist mahiyetinde bir takdimdir. Rabbimden ihlas ve samimiyetle söyleyemediğim, söylemeye muvaffak olamadığım bu sözlerin, bundan ötürü kurban olmasından endişe ediyor, korkuyorum, Cenab-ı Hak bağı götürmesin. Hüsnü kabule mazhar eylesin. Ve inşallah gönüllerde tesir yaratsın. Bir diger hususu da arz edip İnşallah imkan elverirsem. Önümüzdeki günlerde işin diger dılı saydım, diğer bir ucu sarkıntısı saydım. cihadı arz etmeyi düşünüyorum. Bu da bir cihattı, o ise maddi cihat. Müminin o mevzuda kıvamında olmasın. müminlerin ne yapmış olduklarım ne yapılması gerektiği hususuna dikkat çekmiş olacağım. Teber küvete yemmünen ve dair bir husus olması itibariyle anlatacağım. Kim bilir belki zaman gelecek inşallah Teala nefsimle beraber başkalarının da istifadesine medar olacak. Ard edeceğimi. Şundan dolayı bir kısım tereddütlerle arz ettim. Israrla üzerinde durduğumuz tenvir ve tenevvür keyfiyeti, maddi cihazda telifi nasıl olur, nasıl kabili teliftir? Suali varid olabilir. Öyle bir şey düşünmüyoruz, etmiyoruz. Ne gereği vardı bunu anlatmanın? Düşüncesi istifamı karşısında meseleyi tereddüt arz ettim. Diğer husus şudur. Hak ve hakikata tercüman olan fertler, meseleyi Aleyhisselatu vesselam havası içinde alabildiğine derin bir re'fet ve şefkat içinde ele alacaklar. Bu mevzuda kendilerine muhtaç kimselerim, hakikaten her şeyden daha fazla çok ciddi bir şeye muhtaç olmuş kabul edecek ve muhtaç olduğu hususlarda onların imdadına koşacaklardır. اَرْرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانِ Rahman, مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَامِ Merhamet edenlere Allah merhamet eder. Yerde bulunanlara merhamet edin ki semada size, sema sekenesi size, Allah size merhamet etsin. İnsanları acıyacak, insanların elinden tutacak, doğruyu gösterecek, hakikata gözlerinin açılmasını temin edeceksiniz. Küfrün ve maddenin bakışını bulandırdığı ne kadar gençlik, ne kadar nesil, ne kadar insan varsa Hakikattan bir kısım şu şualarla, lemalarla imdadına koşacaksınız. Düşüncesine istikamet getireceksiniz. Kalbine huzur kazandıracaksınız. Dizine derman ilave edeceksiniz. Merhamet edeceksiniz. Ve bunu size merhamet edilmeye vesile sayacaksınız. Mahşerde iki büklüm olduğum zaman, kaddim bükülüp secdeye düştüğüm zaman, ümitlerim kesildiği an, günahların hacaleti altında mağ inandığım zaman, arkadan gelecek bir kısım sesler olacaktır. Diyeceklerdir ki, ''Ya Rabbim, burada adeta mesham olmuş gibi, şu perişan ve insan hak ve hakikati bize anlattım. Biz bundan duyduğumuz şeylerle kendimizi şekillendirdik ve biçimlendirdik. Binaenaleyh biz cennete girmek istemiyoruz. Evvela lütuf buyur, merhamet et, bunu cennete al.'' diyecekler. Evet. Ve orada sen merhamet ettiğin insanlar. Sana merhamet edecek, veya senin için semayî merhametin merhamet indirmesine, rahmet indirmesine vesile olacaklardır. Merhamet edeceksin ki merhamete mazhar olasın. Evladına merhamet edeceksin. Nesline merhamet edeceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mazluma, zalime merhamet edeceksiniz buyurduğu zaman, sahabi soruyor, mazluma, merhamet, zalime nasıl olacak? Unsur zalimen ev mazlumen. Ona da ona da yardıma davet ediyor. Buyuruyor ki onun zulmünden vazgeçireceksiniz. Bu ona karşı en büyük yardım ve en büyük merhametin ifadesi olacaktır. Binan alay neslimize karşı azgınlığı ve taşkınlığına karşı çıkmak, elinden tutmak, ona kalbe ve ruhaya sicamet getirecek bir dünyanın yolunu göstermek, inandırmak ve kalbine itiman kazandırmak ona merhamet olacaktır. Milletçe merhamet edilmeyi bekliyorsak milletimize merhamet edeceğiz. Ölürken merhamete mazhar olmayı düşünüyorsak, ölü olan insanlara hayat nefret etmekle merhamet edeceğiz. Öldükten sonra dirildiğimiz zaman merhamet bekliyorsak, bir kısım nesli ihya etmek, mürde gönüllere Hz. Muhammed'i duyurmak suretiyle sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet edeceğiz ki, ta semanın sekenesi, Allah Celle Celaluhu, Enbiya İzam bize merhamet etsin. Allah bize merhamet buyursun. Nesrimizi ıstahlesin. Bizi istikamete hidayet eylesin. Bu dersi de bu kadarlıkla bitirmiş olalım. Ben şu hususları vaka düşünüyordum. Mücahitte ahlak-ı İslami adına bulunması gereken şeyler. Fakat bunu sonra imkan el verirse ayrı bir ahlak bölümü. İdeal insan, mümin tipi, bahsinde müstakillen ele almayı düşünüyorum. Biraz da belki beni kaydıran şey elimde olmayarak şu husus oldu. Ahlak-ı aliye ile mütekallik olmayan, alabildiğine hırçın, haşin bir insan, terbiyesiz bir insan bunları anlatmaya layık değildir. Ömrüm vefa ederse bana ait mevzu olmayan hususları anlatacağım. Fakat inşallah ömrüm vefa etmez, layık birisi gelir o anlatır, ben de o vebalden kurtulurum, münafıklık yapmam. lillahil fatih <Gülüyor>